çalışan kardeşimizi. Mehmet Ali Torlak sevildi burada. Hatta ben birçok yerde bir şey yapıyorum. Mehmet Ali Tornak gelse, Mehmet Ali Tornak gibi bir hoca gelse diye onun ismini şey yapıyorlar. Şimdi Mehmet, Mehmet Ali Tornak bu, sevimlediği nereden geliyor? Onu size anlamayayım. Mehmet Ali Torlak İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci ise öğrenci cemiyetinde derneğine vazife değil. Şimdi böyle dernek ve şey cenniyetlerde vazife olmak insanı geliştiriyor, geliştiriyor. Çünkü ihtilafları görüyorsunuz, insanların nefis saadiyetlerini görüyorsunuz, birbirleriyle mücadele sebeplerini anlıyorsunuz, insanların mad maddeciliklerini görüyorsunuz, bencilliklerini görüyorsunuz, fedakarlıklarını görüyorsunuz, insanı tanıyorsunuz. Şimdi ben mesela bugüne kadar 80, Yılda hocamız vazifeyi bize evet, e, emir buyurmuş oldu. 87 yılından 97 yılına kadar, 17 yıldır ben Bizim çalıştırdığımız insanlardaki ihfakımızdan çok darbeler yedirler. Yani başkaları bizimle uğraşmadılar. En büyük darbeleri bizim tekkemizin İhvanından yedim, <gülüyor> ihvanından yedim, çalıştırdığımız BSS'lerde de onlardan darbe yedim. Milyonlar, milyarlar borçlar bıraktılar, onları <gülüyor> ödemek zorunda kaldım. Hiç de de varlıkla olmamak için ödemelerimizi yaptık. Ama e, çok zarar görev. Allah razı olsun çok da tedarkarca destekleyen ve onlar sayesinde ayakta kalabildiğim. Çok kıymetli yardımcı kardeşlerim de var. Ama çok da kösek olan, aleytli çalışan, kötülük yapmış olan, masrafa çıkmış olan, evetim, bizi çok zarara uğrattılar. Kimseler de var. İnsanlar tanışıyor insan. Yani bakıyorsunuz, bazen en yakınından bile insan bir garip davranışla karşılaşıyoruz. İnsanlar tabi maddi ihtiyaçları, para hırsları, mevki makam hırsları böyle şeylerle rol oynuyor. Şuraya getirmek istiyorum, İnsanı ve tabiatı ve hayatı çabuk tanımak için yemeğeçilik yapmak lazım. Yoksa benim gibi tecrübemiz olursanız çok sıkıntı çekersiniz. Yani hayatı tanımak lazım, İnsanlar tanımak lazım, İnsanların nefisten mürekkep olduğunu, Efendim, akıllı taraflarının da efsane taraflarında da olduğunu, şeytanın bazen onlara hakim olduğunu bilmesi lazım herkesin. Onun için hepinizin cemiyet çalışması yapmanızı istiyorum. Cemiyet çalışması da bir eğitim aracı olarak görüyor. Yani cemiyet çalışması yaptığınız zaman eğitilmiş oluyorsunuz, gelişmiş oluyorsunuz. Bu çok önemli. Gerlek kuracaksınız, çalıştıracaksınız. Dernek mücadelediyesi vereceksiniz. Tazınlar dernek kurunca çalıştıracak. Tabi derneklerin güzel amaçları var. O amaçları sağlamak için de e, çalışılınca güzel sonuçlar alınıyor. Mesela bizim çevre derneği Çevreyi güzel, güzelleştirme çalışmaları yaparken ormanlar tesisi eseri gibi efendim, güzel cismetlerle yapabiliyorlar. E, yapılıyor. Sonuç iyi oluyor. O bakımdan hepimizde bulunduğunuz yerlerde bir kişi bile olsanız, söz sizde olmak şartıyla, çekirdek sizin zihniyetiniz, yani takval zihniyeti olmak şartıyla. Dünya değil, efendim, daha başka mevfaatler değil, sadece Allah'ın rızası, ilahi, en tematsudi ve rüzaki mahsubi esası. Çekirdek olmak üzere, iyi insanları toplamanızı tavsiye ediyorum. Yerden konuşulmanızı, amaçlarınızı, Lafta değil, dernak aracılığıyla götürmenizi istiyorum. Yani şu haydi yapacağız, şu hasenatı yapacağız. Dernek kurulun, öyle yapacağız. Yani lafta kalmasın, muntazam borcunu. Dernekler tecrübeleri aksiyet veriyorlar. Yani insanlar şimdiye kadar çalışmışlar, işleri yapmadık, yolduk. Topluluğun tarafından işlerin yapılmasını yoruldu, dernek olduğunu görmüşler. Onun için dernekler kurmuş. Derneklerin kuralları da aslında payıdan derneklerin yaşaması için kurallarla uygun olması lazım. Ticari müesseselerin kurallarına uygun çalışması gerektiği gibi bir şey bu. Ticari müesseseler nasıl kurallarına uygun çalışırsa, muhacefesi sağlam olursa ter Ticari kurallara, iş ahlakına uyurmadığı zaman zarar ederse aynı şey e, derneklerde de var varittir. Onun için size bu sükür bir takvallahi üstteki kul olmayı tavsiye ediyorum takvayı, bir de dernek kurmakta tavsiye ediyorum. Yani e, şaka olarak, ancak ise bunu ekliyorum. Dernek kuracaksınız. İkinci adımımız, dernekle birleşiklik. Avrupa'da veya Almanya'da beden akciğim var. <gülüyor> Dernekte de lafolsun diye konuşmayacaksınız. Derneğin amaçlarını takviye etmeye çalışacaksınız. Eğitim derneği, çocuk eğitimi derneği, cami yaptırma derneği, evrencilim bilmen tarih kültür derneği, dil öğretimi derneği, beden eğitimi spor derneği, hepsine rastlıyorsunuz. Genç çocuklar bize spor derneği kurdu. Ama sizin yani idari ve mevzuatı fikre uygun çocukları başka yere kaymadan güzel spor yapacak şekilde e, şey yapınlar. Gençler de derneği kuruyorsun. Spor derneği kursun. Efendim body building vücut geliştirme. judo, dörte döktü efendim bilmem uzak dolu sporları. Efendim bilmem koşu, yüzme, yüzme salonu yaptırma derneği kurun. Tamam. O da lazım. Kadınlar yüzme, e, yüzme salonu erkekler yüzme salınır. Çünkü yüzmeyi öğrenmek gerekiyor. Peygamber evet. Efendimiz'in tavsiye ettiği bir şey. Her şeyi olarak bir de dernek kurduğunuz zaman, toplu çalışma yaptığınız zaman lütfen paralar gelişi ve girişi yapmak olsun. Çok şikayet konusu oluyor bu. Ben ona çok önem veriyorum. Şu camın bu ucundan öbür tarafı nasıl görünüyorsa her şey iş yapmak olur. Biz gelirler. Gidelim. Toplanan paralar harcanan paralar imzalı ve belirli ve açık bu çok önemli çünkü derde giriyorsunuz, laf laf gelir, üzülürsünüz, gelişme de durur. Yani bir noktada derler ki, ha burada bir şey var, yeme içme var, sömürme var, istismar var. O zaman gelişme durur. Gelişmenin durmaması için her şeyin açılmaması lazım. Fırın fırın, af açık hesap. Şimdi bana gelen bilgiler var. Bizim müfettişlerimiz bir yeri incelemeye almışlar. Türkiye'de. Aynı günün erdesi günü başka bir müessese de bir kaza almış, bir düğmeye basılmış Bilgisayardaki bütün bilgiler silinmiş. Ben bunu suçlu olarak diliyorum. Bunu yapan insanı atarım ben. Bitti. Ben böyle kazaya, efendim, masum bir gözle baktım. Yanlışlıkla büyümeye başlamış. Odan bütün hesaplar silinmiş. Bu arkadaşı benim defterimden silinmiş. Bitti. Suçlu kimse. Suçlu kimse bitti. Böyle sıfırda kaçma şey olmazdı. Hiçbir arkadaşın hesapta bakmamıştır. Hesapta şey olabilir, eksiklik olur, faydalı fazlalık olur, bir şey olur, vesaire. Bu her her ticarete öyle. Ben biliyorum, mizan tutmaz. Mizan tutması için uğraşıyor, bulunur diye sen çıkar. Kalanca elden para vermiş, bir el de, şu şöyle gitmiş, şu şöyle. Tamam belli. Ama şefanlı sen kimse korkmaz. Terbiyeli olmalı, öyle olmalı. Terkez olmalı. Öyle kazaya gider, disketler, disketlerimi ben hiç bir sayarım. Bir disket kazaya gitirse disketin başındaki adam suçlu. Hırsızdır. Hırsız olmasa bile hırsızdır. Yani Almanya'da kaza yapan bir insan, kaza yazan kaçtığına ne sayılıyor? Suçlu olsun. Suçlu olsun. <gülüyor> Kaçmayacak. Burada duracak. Kaza yerine kaçmak, kötü niyettir. Kötü niyette cezaya dahi ettir. Suçlu sayılıyor. Öyle ben risk ettim. Şimdi hesap arıyoruz. Bir 3 doktan artan önceki hesap arıyoruz. Böyle saçma şey olmaz. Yani tekke diye. Beni mi kandıracak yani herkes? Ben hesap bilmiyorum diye. Evlalemiz haftanın satı beni mi buldun herkes? Böyle saçma şey olmadı. Yani, yani hocamız dedi ki sen bunu terk Kalkacağım bu süre gideceğim ben. Neler derdi bu? Teknede ki adamların yüzünden de İyi derdi olmayı istiyorum ben derdi. Bırakacağım bir yani şey derdi. Nedir bu derdi? Yani, e, hocamız, yani ben değil hocamız derdi. Engin derya kadar sabrı olan insan. Yani ben şimdi bir tane darbe yemiş bir insan olarak, yani hayatta böyle... Darbe etmişler, darbe yemişler olarak hayret ediyorum. Darbeler de benim, ben iş iş yerlerime çalıştırdığım insanlar olarak ihvanlarımı almışım. İhvanımı almışım, dervişleri almışım. Birisi yerim, yirmi milyar boş yıkmış, gitmiş, ödekisi bilmem ne yapmış, ödekisi bilmem ne yapmış. Selamını almıyorum ben. Yani bir yerde gördüğüm zaman yüzüm aldak bulurum. Ben ihvan etmişim, her şeyi yıkmışım. Şirketin başına geçirmişim. Benim şirketlerimde çalışan insanların hepsi şirket sahip işim. Öyle şey olmaz. Öyle saçma şey olmaz. Bunlar için söylüyorum. Yüreğim yandığı için söylüyorum. Ertleşme bağımları söylüyorum. Burada işlerin yeni başında olduğumuz için söylüyorum. Bu ne yaşıyor muzul damasını yaşıyor diyor. Yani <gülüyor> al dolabı, saf dolabı, pırıl pırıl tercih edilir. Buradan gitsin, her şey tercih edilir. Eski acıları burada yaşamayalım. Efendim, para işi girdi mi tabii laf olur. İftira olur, kötü olur. Ona da çok güzel edelim. Şahit ispatlı olsun. Benim ödül patlar cami için yapıyoruz. Özellikle benim bazı dinleyenler bilirler, Belki pastora da girmiştir, kasetlere girmiştir. Parayı için, para için kontrol edilir. Para hiç ihtimalle ödeyebilir. Para vermek istemiyorsanız, bir kamyon tuğlayı inşa Evet, tuğla ile gülüyor bir tatile şey gidiyorum orada, bir kamyon tuğlayı alıp, işte. Yardımınızı yapmış olursunuz. İki tane işi gönderin. Bundan çalışırsan evet. akşam bir siz verin. Yani paranın çarçur olmadığına dikkat edin. Bizim camide hayır parası toplayan bir insanla biz bir akşam bir yere gittik. Orada yeni bir hap kuruluyordu. Bizim hikmetin öz demirim var, kuruluyordu. Bir vakıf kurma de benim doktor öğrencim hem de güya iklanımız ayrı vakıf kuruyor. biz varken niye başka bir kuruyor? Ama neyse, hadi ben de ortak olayım dedim. İnsanlar hizmet vakfuru için de bir vakıf kuruyor. Hikmet Öztürk'ün de doşentelikta Hikmet Öztürk'ün de kuruyor E bir para vereceğiz. Hadi katılım olsun. Biz de çağırdılar. Hadi şu kadar vermiş olalım. <gülüyor> ben parasızım diye. <gülüyor> Efendim para yoktu. Ben de pazar mağazından soruyorum bu soruya. O işçi kardeşim. Cevinden bir sürü para çıkarttı. Hadi. Ben de ondan boş aldım yani ama siğnime takıldı. Bu <gülüyor> işten parası bir kardeş. İşçi bir kardeş. Çok büyük bir miktar yani üç beş maaş tutacak kadar parayı cevinden çıkartıp verebiliyor. Aynı gün. yani. Özellikle bir cami için mesela para toplamıyoruz filan. Sonradan duyduk mesela bir çocuk para toplama yerinde bir büyük parayı almak isterken yakalandık filan. Biz dedik ki sandık olacak, paralar buraya yapılacak, ondan sonra şey huzurunda sayılacak filan dedik. Böyle çareler bulmaya çalıştık ama her şeyin aslı namuslu insan çalıştığı. E, namuslu izlen çalıştırmak lazım diyoruz, ihvanımızdan birisine koyuyoruz, e, o da bize bir şey yazıyor. O da öyle veya böyle, bizim bölgenin bir atasözü vardır, has sözü vardır. Kedi yavrusu yiyeceği zaman fareye benzetir derler. Kedi elini, elini yiyeceği zaman, yermiş ama vicdanı sızlamasın diye, yavrumu yiyorum diye yüzülmemek için, kendini fare yiyorum niyetine yermiş, fareye benzetilmiş, fareye yerine koyarmış, fare de yermiş, havuz ve diyavuzu yiyor. Yani tepkiyi yemek içinde herhalde bir bahane buluyor bazıları. Yiyorlar sonuç çünkü Herhalde Böyle bir şeyin tabii olması acı ama oluyor. İnsanlar böyle yani, maalesef. Çok dikkat etmek gerekiyor. Onun için her şeyin ölçülü olması lazım, açık olması lazım. Ve bu başakta da bir şart ediyoruz. Şirketler nasıl oluyor? Amerika ile, Bir Mende ile ortak şirket kuruyorlar. Evet, yani Almanya ile Fransa ortak şirket kuruyor. Bizim ülkemizde birileri dış şirketlerle ortaklık kuruyorlar. Şimdi maaşları açık, yani açık olacak. olacak. Yani isteğimiz yapılmaz. Maaşları açık olacak, geçim olacak. Olağan ve tercih ediyorlar. Bu adamlar, bu işleri nasıl ciddi arşivler, güzel yapıyorlarsa bizim de aynı ciddiyette yapmamız lazım. Aynı iş akışıyla yani her şey yapılacak. Kırık kırık herkesim. Böyle olmaz lazım. Böyle olduğunda da e, güzel sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Şimdi benim niyetim bir aylık bir seyahat Amerika'ya çıkması için ABD'ye gidiyorum. Hayırlısıyla inşallah döneceğim. Dönüşüme kadar gözün sağ tarafı iki Veyahut bu giyik çiftliği teşebbüsüdür. Veyahut e, Hollanda'da bir yer uygun düşerse, Almanya'ya yakın bir durumda bir teşebbüsü. Ya da bunlar olmazsa, Evelsberg'de şey biliyor, sağdan biliyor. Bir yere bakmıştık. 550.000'den daha ucuzdu. Onun veya uygun bulunan daha başka güzel bir yerin alınmasını son laf safhaya gelmesini efendim temenni ediyoruz. İşçi kardeşlerimiz ilk alışında yardım ettiklerinde kendilerine bir yük gelmesin. Bütün ödemeleri biz yapıyoruz. Yani sonuç itibaren onların e, sevabı, hayırı sadece bu işi başlatmak boyunca mali bir yükleri olmayacak diye düşünüyorum. Böyle bir mülk alır da bir merkez kurarsak efendim inşallah önümüzdeki aylarda çok Geniş hızda bir gelişme olacağını tahmin ediyorum. Evet. İki, iki, Kendini tanıtarak şey yapar. Adem Böyle. bir var. Hiç görmüyorum. Anlattılar. Şimdi, şimdi de, Anlattı Tamam, olur. Böyle şey de var. Mehmet kardeşimiz var. Mehmet kardeşimizin kardeşinin vandrolması için evlat çalışma yapılması için ben <gülüyor> parayı veriyorum. indiriyorum. <gülüyor> Paylaştığım konu. Arkadaşlarımın. Araçlar. Ama ara Knenelle, gelirse, ben kompoma beni ettiğimiz tip tutamakta da. Ne yapıyor? Nasıl ben de beni rahatsız ettiğim biri. evet ha? Bir ne var burada? Bir günlerde ne Hmm? Bakın dayanmalar olabiliriz. Devam. Evet. Neyse tamam. Yani biz para toplamak için bir sürücüsü. En iyi bir sürücüsü. En İnşallah olay satın alalım. Başlasın. Evet. Kutbanla görebiliyor. Neden daha bu üniversite başkanı tutarlar? Bu geçti. Konuşup, konuşup, herkes şey olarak görürsün. Nasıl olacaksa e, öyle olsun. Mehmet Akif Özdeyar ile beraber geldik, baktık ve Selin'in kardeşlerimiz de bu arada varlardı. Başka şeylere de, efendim, büyüklere de baktık. Geves verince Hakan kardeşimiz biliyor, <gülüyor> ee, konuşmalar bu şeyleri. En çok Mehmet Akif Özdeyar kardeşimizi yapıyor, yani ikisi var bu şeylerin, benim yanımda geldi, Allah razı ee, olsun. Üzgün şartımdaki deniz de Üzgün şartımda Aydın Demir biliyor, genelde Aydın Demir biliyor, evet. genelde Aydın Demir biliyor, genç Aydın Demir'deydi, İstanbul'daydı, bunlar hem buradayken bizim çalışmalarımız da gelişmiş oldu, Üzgün şartımda bir olumlu haber gelebilir, 1.100.000 marka bir güzel yerde hem cami hem merkez olabilecek bir teşekkürü O olabilecektir. Ve yahut iyi çiftliği olur, beğenilirse şimdi gidip bak onu lütfen olur. Sizime tabi edersek... Hayır, Aslında sadece siz de bir seçeği olarak gidiyor. Benim gidecek vaktim yok. Yani giderken sadece... Yok dediğim gibi bir seçeği var. Ben şu şeylerde bulurmak istemiyorum. Yani... Belki bilemem şeyini, bir şey yok. Siz bir başka arkadaşı alırsınız, bilersiniz. E, i̇lk cimri, hocam hangi Ben Şimdi ilk cimri'nin ilk, ilk, ilk, ilk istenen fiyatı 1.5 milyonmuş. Evet. Ama bize e, tahminen <gülüyor> bunun 700'e, 800'e alınabileceğini söyledi Mehmet Akif kardeşimiz. Biz de öyle bir bitirdik. Orayı zaman da İbrahim Bir veya Mehmet Öğrenbaşar sahibi demiş ki benim mürt aldım Kanada, Halifak'ta bir aldım onun için 500 bin Kanada dolarına ihtiyacım var demiş. Tabii bu fiyat mıydı yani buranın satış fiyatı mıydı yoksa e, oraya ihtiyacım var Buraya onun için satmak istiyorum paylaşsamı dedi o karanlık yani çok belli değil. İlk başta bir buçuk gelmiş. Fakat bizim kardeşlerimiz umuyorlardı 700'e 800'e alabileceğimizi en son 830 bin teklif edilmiş onlara onlar. O da çok az demiş. Yani. Ama biz totuça oraya gitmiş olduk. Mehmetlerle hep beraber gitmiş olduk. Bana gezdirdiler orayı. Yani bizim alma niyetli olduğumuz belli olduğu için mi Katı duruyor? Başında da bir buçuk milyon demişti ama Hakikaten bir buçuk milyon Biden insan yedi bine ilerliydi. O da biraz Ev şey. e, Büyük de büyük zaten. Böyle yani, ölçüyoruz, biçiyoruz. Evet. Evet. Hocam bunların her biri hakkında çok çok yani bilirler de bu Şimdi bu yolu ama iyi biliyorsa beraberde biz sizler görüntüsünü bugün. Geçerken biz kalabalığımız karışmayalım ama görüntüsünü. Tamam. Üç kişi gidi. Tamam. Gidi konuşur bir sonuç. Bir sonuç ee, yani bakım gibi gördükten sonra en son bu kadar eden bana veremeyiz, verir. Olacaksa olacak, olmayacaksa bitsin. O zaman döküsü hakkında düşünelim. Döküsü hakkında olmayacaksa başka bir yer arayalım. Fener, yani neyse. Evet, bu iş böylece bitti. Başka soru soram var mı yok mu bilmiyorum. Kişisel sorular olabilir, efendim, dini mahyede sorular olabilir. Onlara geçeyim mi? Söyleyeceği bir sürü var mı yok mu? Kullandıkları kolonya ve vatimlerin nevaz bulmaya bir engel teşkil etip etmediğini soruyor. Necis olarak. İçinde bulunan alkolü uçuzu olmasından dolayı caiz bir niyetler var diye bilgi vermiş. Alkolün hükümüne göre de her kadar bir şey olur diyorlar. Ben üzerime Damlatmamaya dikkat ediyoruz, elime sürüklüğü zaman yıkıyoruz. Ama ihanet yani defa vermiş. Yani bu uçtuğu için, e, lecis olan doğrudan doğruya, içkili, İşçi içki de illa alkol demek değildir. Efendim, bunun bir temizleyici tarafı da vardır alkolü. Ameliyatlarda falan şey yapılıyor, efendim. Binaenek alkol başkadır, işçi başkadır, işinin içinde alkol vardır ama işinin haram oluşu sebebi şeyidir, işçilik de sarhoş etmesi dolayısıyla da binaenek kolonya caizdir demişti yani. Bu böyle olabilir fakat ben tek vacilesiyle üstüme damlatmamaya, damlarsa yıkamaya, elime sürülmüşse onu yıkamaya gayret ediyorum. Caizdir deniliyor. Etbada şey esastık soranlar kolaylık göstermek esası, yani çeşitli hükümler içinde uygun olanını terkint etmek esası. Demek ki bu esaslara göre kolaylığa cahitler denilir. <gülüyor> Akşam ölmüş anne babamın, fark ibadetlerinin tepareti hakkında bir soru sormuştum. Bu teparet nasıl olacak? Bir açıklık getirir misiniz? Parayla mı yoksa biz o ibadeti kendimiz onun yerine yaparız mı? eee yemin kefaleti vardır. Lavaz 13 e, kefaleti vardır. Bunların e, şeyleri yazılır. İlmihal kitaplarında nasıl olduğu yazılıdır. Hmm. Efendim sabah akşam bir bakayım şu kadar gün doyurmak bakayım <gülüyor> diye geçer. Efendim eee onların eee şöyle İstanbul, Bursa meselesi vardır. Oralardan kutlar nasıl yapıldı? teferratıyla okuracağız. Buna vakit harbiye yapacağız. E, tesbihlerde sıra önemli mi? Hayır, tamam. Estağfurullah, la ilahe illallah, Allah, salatü selam, bunu valla sırasıyla biz söylüyoruz. Hayır ayrı olsa da bir mahsur yoktur. Çünkü Peygamber evet. Efendimiz Sübhanallah, evet. elhamdülillah, vela ilahe illallah, vallahu sözleri hakkında hangisiyle başlasanız mahsur yok muyuz? Yani On <gülüyor> şey, yani, da yapmaz. Ni? yani Seni, yani sırasıyla yaparsanız doğru, yapmazsanız da bir mafsu yok. Kazanın kendi gelimi geliri varsa veya kocasının aldığı haşliği onun izi olmadan istediği yere harcayabilir. Kendi malına kendisi istediği gibi tasarruf eder, kocasının kendisine verdiği de efendim. E, onu da hargeyebilir. Ama şey olmadan, gayri müfsidetil deniliyor Hazreti Şerife. Yani işi e, bozulucuna götürdüğü tarzı yüküdür ve zararlı tarzı olmak üzere deniliyor. E, o tarzı olmamak şartıyla kocasının malından da ölçülü miktarda harge ediyor. Yani kendisinin iç geliri olmasa bile, kocasının parasından da karısı olması dolayısıyla Eve işte ekmek alırsın, şunu alırsın, bunu alırsın, İşte ben içerisine gidemiyorum, sen aldın, dediği şeylerde de ölçülü şeklinde hackeyebilirim. Kendisi neyse, zaten hackeyebilir. Çünkü kadının bir yatakta İslam'da vardır. Kendi malına, hastalıklığı serbestti. Ocasının manımdan da izin verdiği kadarıyla... Da, deri bir müsibe olarak, yani ilk defa kahveye götürmeyecek müşteriler olarak, demen sadece bir var mı? <gülüyor> Evrak işleri gibi günleri e, bir gün önce bir gün sonra başka zaman okunabilir mi? Okunabilir. Hepsi bir günde de okunabilir. Günler değiştirilirse ne? De Seni şey olabilir. İslam'da kadınları ve erkekler birbirlerine karşı haklarını açıklayan bir aile sağlığının düzenlenmesi arzu ediyor. Güzel. Bunu önümüzdeki şekilde hazırlayıp evet, inşallah kadınlar erkeklere yani kocaların hanımlarına ailesine çocuklarına karşı şey, kadınlar da kocaların çocuklarına karşı çocuklarına ana oğabalarına karşı bu tari üzerine bir şey düzenleyelim bundan sonra. Karşılıklı hakların gasp edilmemesinin önemli dediği, güzel tabii. Her yani, hak sahibi hakkını almağı Allah bildiğinde tabii ki yaparız, selametli Onun için takip etmemek ceza. Ülkeden gelen davetöllerin konulması gibi. Herkesin soruları var. Mesela mecbur işlemlerin otomatik point kazanılara gibi diyor. Ben bunların internasyonu iyi bilmiyorum bu işlemler nasıl yürüdüğünü bilen arkadaşlarımız emre. Evet. ...resmi işlemlerin kadınlara ilgilenmesini bilmiyorum mesela. Evet. Gelen damat ve gelinlerin sorunları... ...kültür farkı... ...dini bir fark değildir. Koca evin reisidir. İthal damat da olsa evin reisidir. Eman'ın kuralı damat da olsa evin reisidir. Hanımın dini bakımından ona ithal etmesi lazımdır. Erdücaylı Kavvanı'na Ali Nisa denilmiştir. Kadın çok bilgili olsa, koca calim bile olsa, bu böyle de yalnız kadın şey yapar, yani bildiğine göre şükür de olması lazım diye söyler. Ama kadın, kocasına hükmetmez, e, hükmetme hakkı, evi yönetme, çocuk çocuğuyla yapma hakkı, efendim erkeğindir. Kadınların eşyara karşı itaat edip birlikte toplantılarda olamak yerlere gitmeleri gerekmez mi? Efendim, efendim e, gerekir tabii. Yani e, düşmedi takdir tahtize diye de belirtilmiş. İslam'a düşmeyen toplantılara efendim, ve başka yerlere gitmeleri gerekebilir. Toplantılar faydalıysa gerekir ama kocası razı olmuyorsa bazı sebeplerden dolayı İslam'a hesabı. Efendim, bilmem, e, tesettür teselleri gibi. O zaman gene adamın beynine itaat etmesi gerekiyor. Hatta aşırı bir misal söyleniyor. Ananın babam yerine gitmeyeceksin dese bile. Yani gizliyle çıkması gerektiğinden hocasın dinlemesi gerekiyor. Bu böyle. Yani evin korunmasını, navuzun korunmasını, kazanın korunmasını erkeğe vermiş olduğu için değiliz. Evet. Kadının, kadının onun sözüne göre hareket edilmesi gerekiyor. Birisi elbette kendi e, özel şey yapıyor. Önce bir özel okuyayım. Bakın belki size açıklama olmaz. <gülüyor> Evet, bir kardeşimiz kendisinin özel sıkıntılarını anlatıyor. Efendim, adı depresyon olan, depresyon olan bir sıkıntı. Doktorlar öyle demişler ki, efendim, gelmiş de depresyon olan, alamamışlardır. Çünkü imanının gücü, bu durumları yener. <gülüyor> Kur'an okuyacak, dini ilimlere kendisini verecek, zikre kendisini verecek, Allah rızası uygun şeyleri yapmak, verecek kendisini, efendim onu yenecek. İmanın gücü depresyonu yenecek. Onun için kardeşlerim öncelikle bunu tavsiye ediyorum. Bazı şeyleri istemiyorum insanlar. <gülüyor> İştahısı yok. Efendim, hiçbir şey ilgilendirmiyor vesaire vesaire. Efendim, İslam'da hele tasavvufta, Kevfe göre hareket etmek yok. Aksine keyfi zıttı hareket etmek yok. Keyfi terk etmemin vardır. Ben Nefse muhalefet etmek vardır. Nazavuk bir, bir acayip bir Aksine istediği şeyi yapmamak, istemediği şeyi doğruysa, akla mantığa uygunsa onu yapmak vardır İslam'da. Onun için bunu canım istemiyorum demem, kazandınızı hiçbir şeye işlem yok. İştahatı olmadayım. İstemediği halde çünkü içtihatsızlığı, içtihsizliği nefis ve şeytan veriyor. Aklının, imanının gerektirdiği şeyi yap. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Eûzübillahim ve Şeykânirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbun Allah'ın yardımlarıdır. Laha ve Evelâ kuvveti iddâ bir tanesini diyecek. tesbih kuvvetlendirecek, tesbih şeklinde her tesbih'in kendisinin ruhunu bir derece daha kuvvetlendirdiğini, hani böyle tekerliğe basılan pompanın biraz daha şişettiği gibi kendisine işte güç verdiğini hissetmiş gibi olacak. Fikre dayanarak, ibadet kuvvetine dayanarak, Kur'an'a dayanarak, dervişliğe dayanarak depresyonu yemeyecek. Kendisi kabuk koyverdi. Ben depresyona uğramışım, doktorlar öyle dedi. Canım bir şey istemiyor vesaire. Canım bir şey istemese bile insan sabahleyin, eğer bir dilim ekmek yerse öğrene acık. Öğreni aç. Ama sabahleyin canım istemiyorum diye bir şey yemezse, öğle yeri istemez, yemez. Yemediği şey düşer. Bu işe hastalık hastalığa kadar güdürmek insan. Demek ki ilk başta biraz doğmama gerekiyor. Koşmaya başlayan bir insan, 30-40 metre koştuktan sonra iptikanacak bir şey olurmuş. Ben yani koşma yapmıyorum, pek. Öyle diyorlar. Ama onu geçtikten sonra kilometrelerce koşarmış. İlk baştaki bu iptikanıklık, yalancı bir şeymiş Efendim. O aşınabilirmiş. O aşınabilirmiş. <gülüyor> İslami hizmetlerde de böyledir. ibadetlerde de böyledir. İlk başta zev, zevkli gelmez. Oruç zor gelir. ibadet zor gelir. namaz zor gelir. Vesaire zor gelir. Zor gelse de yapacak. Hatta zor geldiğinde sevinerek yapacak. Bazı şeytan bana zor gösteriyor. Ben onu yedim de sevam kıldırdım. Yendiğim zaman sevap oluyor diyeceğiz. Değil miyim? Tasavvuf budur. Tasavvuf gelsin. İsteksizlikleriyle, istekleriyle zıplaşmadın. Bir şey istemiyor musun sen? Mesela söyle bakayım, namazı mı istemiyorsun? Ben yürüdüyorken namaz edeyim de sen bunu gör günü. Sen tesli çekmek mi seviyorsun? Yetmiş bir kelime içeride teyit çekeyim de gör günü. Hay şunu çok istiyorum, <gülüyor> tamam. Sana bunu bunu vermeyeceğim, onu söyleyeyim de gör günü. Uyumak mı istiyorsun? Sana seni uyutmayacağım. Küçeye yürü bakalım gölgülü diye lefsin tevasına karşı tevayı lefse karşı muhalefettir bu savuklarının. O savukların <gülüyor> maaliyeti. Lefse zırt gitmekte. Hocam ibadetten zevdalıyor. Oh ne güzel tamam. Zevdalmadan yaptı, da sevabı daha çok olur. Tamam mı? Onun için bir bir şeylere şeytanın ve lefkinin mızırtılarına kulak asmayı asmayın. Şunu yapak sevap mı sevap? Hoca efendi öyle mi söylüyor, kitaplar öyle mi yazıyor, Kur'an öyle mi diyor, hadis evet. öyle mi diyor? Yapacak. Evet. Serif almıyorken almıyorken Allah başlayalım. Bir zaman gelir almaya başlayalım. Bir zaman gelir her şey güzel. Rabıta-i şerifte. Evet. Mevlana hazretleriyle şehidi, şehidimizi mi yoksa sırf şehidimizi mi düşünmemesi evet. Beraberce düşünürseniz daha şey olur, daha etkili olur, beraberce düşünürseniz. Allah'ın birinizden rahat olsun. Şeyler bunlar, sorunlar bunlar. Zaman da bu. Nezeti geçiyor. Ama burası şey değil. Demek değil. Daha uzatabiliriz, orada olsa da şimdi oradaki de yemek başlıyor. Geceklerdi. Yemek baktık şimdi bugün, emretim on ikide on üç arası. Öğlen de var işte. 10.00'dan 14.00'e kadar. 10.00'de çıkıyor. Değil mi? 12.13 olur öğle yemeği. Ha 13 12.13. Tamam? Yok 12.13 öğle yemeği 13.00 14.00 öğlen namazından sonraki pedalışı payroll. Şey eee adresleri şey eder oraya gidiyoruz. Profesör. Haberim Bir. İki. Üç. Dört. hay ni hay ni hay Ne ne ne hıh Evet. güzel <gülüyor> i̇şte bir şey. Gerçekten şey Ama bir bir şey İslam'ın dışındaki şeylere kalp benzemezler. Ne demokrasi benzer, ne cumhuriyet benzer, ne insan hakları benzer. Ne bize bahsettik, farklı, modern değişiklik. Şey. Onlara benzemezler. Onlar, bütün şeyimizi anlamazlar. Bunda bir etiklik, bir buruklulardır, bir var. Onun için biz, e, yataklanmış bize, eski kitapların izleme filan yataklanmış. ...Devrat-ı İncil'i biraz okumak Allah Kur'an'ı ver... ...Yeterken beraber baktığı bir kere, bir kere... konuşuyoruz. Sizin bir değerletmeyin. Ben de bir şey yapıyorum. ...bir şey okursun... ...doğru diyeceğiz, aslında doğru. Bir şeyi oporsunuz. Yanlış deriniz. Aslı doğru mu? O da öyle ifade başlamak istedim. Başlamak istedim. Allah şey, praisesi. Praisesi. bir vakadır. Tipik bir vakadır. Ama bir de kuray. Kuray. Bir de kazao bulurlar. meditasyon vesaire düzenleriz. Kuşaçak Ben onları özellikle öğrenmeye dikkat ediyorum. <gülüyor> Ayrıca dikkat etmiyor, bir şey oldu. Şey Aklım karışma. Onlardan pekki almış olmayayım diye. Öncelikle şeyleri görüyoruz. Evet, onları okumama, okursam daha başka bir şeye benziyorlar. Ben. O zaman buna göre gireyim diye. Safteti bozulur, safteti işin diye üzerinde okuyor. Bizim için en öbür bir şey Kur'an'ı okuma. Evet. Hadis şerifi okumak. Hadis şerifi okumakta çok değerli. Evet. Çünkü başkalarının bilmediği şeyi hadiste var diyoruz, diyoruz ki Hadis bilgisi birçok yanlışlara düşmekten bizi kurtarıyor. Allah razı olsun bizim şehrlerimizden. Bizim tek tekkemize hadis kitabı, ders kitabı olarak koymuşlar. Çok güzel. <gülüyor> en verifekli yok. <gülüyor> Ayrı bir şey olduğu zaman bazıları var mesela, tasavvu anlatıyor böyle çok uzun kelimeler öyle. Ben hiç sevmem onları. Hiç öyle havadır, cap çapçapdır diye kalanları ben hiç sevmemiz. Hadis içerikim derlattı Güneş gibi. Bak ne güzel gidecek. Ne derlattıydınız? Gayet güzel. Ay işi Roma ama birçok şey tam görünmez. Güneş gibi, güneş olmasa ay bilmiyor direkt ayın ayıp ayındayım diyorlar. Birleştiği o reyda bir yer <gülüyor> şey Evet Jövert bir, şey Bey, bir de bizim eee Evet, demi mi? Şu dakika bizim motosolarımızın eee her yıl bizimde her yıl bizimde her yıl bizimde her yıl bizimde her yıl bizimde her yıl her yıl bizimde her yıl bizimde her yıl her yıl bizimde her yıl bizimde her yıl bizimde her yıl bizimde her yıl bizimde her Bizim bir valiz ile ve size verdik bir şey mi edildi, kalırız diye <gülüyor> Yani bu bizim organizasyon bir yerde toplamımız bir şey yapılabilirse, yapılır, konuşma olursa olur. Prankopemden gittiğimiz tamam mı şayet bir yer olursa yaparız, konuşma. Olmazsa Türkiye'den belge ve bilgi gösterir, yani, şeye size ulaşırız. Ama Sabiyorum burada dernek kurma işi biraz e, buraya mahsul kanunları bilmekle ilgili oluyorsan sencerede çok mesaj şey. <gülüyor> Ziyade arkadaşlarımız için derne konusunda etkilerini nasıl yedik? Eğitim ispolojisi. Müsaade ederseniz olarak bazı şeyler söylüyorum. Tamam çöküyor. Biz Türkiye'de bu kültür aile peçeri dernekleri genel olarak kurulmasında kardeşlerimizi yazılımcı olmak üzere Hocaefendimiz tarafından vazifelendirdik. Vazifelendirdiğimiz anda 17 tane Kültür Ahlak ve Derneğimiz vardı. Bunlar İstanbul'un muhtelif yerlerinde kurulmuş derneklerimizdi. Biz bu dernek sayılarımızı artırmak için ihvan kardeşlerimize ulaşmak üzere ilk önce ihvan tespitleri yapmaya çalıştık. Hangi ilçemizde, İstanbul'un neresinde bir ihvan kardeşimiz varsa, onları insan kaynaklarımız olarak ilçeli tesis etmeye çalıştık. Sonra o bölgeye yakın derneklerimize bu isimleri verdik. O bölgeye yakın derneklerimiz, o kardeşlerimizle irtibat kurdular, tanışmalar oldu. Hatta öyle şeylerle karşılaştık ki, e, aynı mahallede oturan bir ihvan kardeşimiz, orada kurulmuş olan bizim derneğimizden haber aldı. Değildi. Bu şekilde tanışmalar da olmuş oldu. Derneklerimizin üye sayısı artmış oldu. Bu insan e, kaynaklarımızın tespitinden sonra o bölgelerde, derneğimiz olmayan bölgelerde, ilk önce Halp Nacegan toplantılarının başlatılmasına bağlamış oldu. O toplantılara, bu toplantılara sohbetçi kardeşlerimizi gönderdik. Dernek kurmanın önemini, ele yeteneği o kardeşleri.